Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Herkese merhaba. Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programındasınız. Ben Derya Tolgay. Merhaba ben Aslı Aksoy. Konuğumuz var Aylin Vartanyan. Hoş Merhabalar. geldiniz Aylin Hanım. Hoş bulduk. Ee, Aylin adımla 22 Mart'ta Hranti tarafından gerçekleştirilen başka bir gelecek için hafıza mekanları, Hı -hı. hafıza yolları panelinde yakaladık. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok müthiş bir konferans oldu Hranti çok. Vakfı'nın <gülüyor> düzenlediği. Siz de panel başkanlığı yaptınız. E, neydi? Tanık, e, tanıklıkların, kişisel anlatıların ve hikayelerin gücü başlıklı. Doğrudur. Panelin evet. başkanıydınız. Evet. Çok ilham verici panel değil mi? Hepimiz için. Evet. paslarımız Bütün dünyadan yani. böyle aslında dünyanın her yerinden e, hafızayla uğraşan müzeler, e, işte araştırma enstitüleri, çok önemli akademisyenler, hafıza... Hafıza ötesi kavramı. Evet, evet. Değil mi? Ee, işte hafızayı hafıza. çoğullaştırmak, evet. karşı hafıza. Falan. Birazdan evet bunları zaten biraz daha ayrıntılı konuşacağız ama sen önce evet. aileni bir tanıtacaksın. Ama tanıcan. ben kendi kişisel olarak son yıllarda en tatlı öğrencilik zamanımı yaşadım oradaki iki günde. Evet, kesinlikle. <gülüyor> evet, şimdi sevgili Aylin Varteryan, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. İleri İngilizce biriminde eleştirel okuma, yazma ve sanat konularında dersler veriyor. E, i̇lgilendiği alanlar toplumsal cinsiyet bakış açısı, hafıza, karşı hafıza ve sanat yönüyle çatışma dönüşümü üzerine. Daha söyleyeceğimiz çok söz var ama zamanımız az. Hemen... Konuya e, gireceğiz. Sizin yaptığınız çok değişik bir çalışma var. Oradan mı başlayalım? Yoksa siz ayrı zamanda kaçıncı kuşak bilmiyorum Kınalı Adalısınız? Evet, evet. üçüncü kuşak Kınalı Adalıyım. Oradan başlayalım isterseniz. Evet, Çünkü alırlıklar. yaptığım çalışmanın da biraz... Ee, ...bu ev kavramıyla da çok alakası var. Ee, ben geç yaşlarımda bir doktoraya başladım. Dışarımcı sanat ve sosyal dönüşüm üzerine. Ee, ve şu anda Tez Hocam olan da Steven Levin'le konuşmalarımızda en çok... ...konuştuğumuz kavram ev kavramı oldu. Steve de e, Yahudi kökenli ve Amerika'da büyümüş. Ailesi Holocaust'dan kurtulan bir aile ve bunu çok geç yaşında öğrenmiş. E, şu anda Steve'in hayatında da bir ada var. Martha da yaşıyor yazları. <gülüyor> hani. Bu ada üzerinden <gülüyor> biz çok konuştuk Steve'le ve e, ben bunun farkında değilim. Adanın benim için ev kavramını oluşturduğunun Steve'le konuşana kadar farkında olmadığımı fark ettim ee, ve niçin kınalı Ada benim için evi oluşturan bir yer bir, iki arada bir deredelik durumu var yani ne şehir ne vahşi doğa ee, sizi çok güzel tutan besleyen bir doğa var fakat güvenli bir alanda var ee, Ermenilerin çok olduğu bir ada. O da kimlik açısından da insanı rahat et, hissettiren bir yer. Ee, öte yandan da e, geçen gün Tarkovski'nin e, yaptığı bir röportajı çıktı karşıma. Onu dinliyordum. E, çocuklara ne tavsiye edersiniz diye soruyorlar Tarkovski'ye. E, o da diyor ki e, kendi kendinize sıkılmayı, <gülüyor> e, sıkılmanıza alan açın. Çocukluğumun tek çocuk olarak da çok... Sıkıldığım günleri de geçirdiğim bir Adada ada. Adada bu mümkün. Adada bu mümkün. <gülüyor> Ama sıkılmanın da hoş bir zevki de var. Yani yalnız değilsiniz sıkılabiliyorsunuz ve bu hayal gücünü çok zenginleştiren hmm. bir şey. Sanırım ev e, kavramı da birazcık da oradan hmm. e, beni e, yakalıyor e, Çünkü o sıkıldığınızda, hani benim çocukluğum da orada geçti, genç kızlığım da orada geçti. Kendi çocuğumu da orada e, çok vakit geçirmesi için e, imkanlar yaratmaya çalıştım. Hala annem orada bir evi var ve e, her yaz gidiyoruz e, ve gitmesem olmuyor. Hmm. E, ama bu evdeki... Olma hali, Ermenilerin Türkiye'de olma haliyle de biraz bağdaşıyor. Ev biraz ee, problemli. Aslında problemli. çok yüklü bir kavram değil mi? <gülüyor> çok yüklü bir kavram. Ee, çünkü evde evde hissetmemek, evin içinde evde hissetmemek kavram, kavramı çok konuştuğumuz bir konudur. Ee, İstanbul Ermeniler olarak da. Ama Kınal bunu sağlayan da bir yer. Hmm. Ee, 20 senedir görmediğiniz bir arkadaşınıza rastlayıverirsiniz. Yurt dışında yaşıyordur, gelir ve o andan itibaren... Hemen bir regresyon ve çocuklara dönüş ve hikayelerin tekrar canlanıp e, anılması. Tabii hafızanın da burada çok önemi var. E, dolayısıyla ortak e, hafızalarımız var, yaşıtlarımla. Annemin jenerasyon hat hatıraları ve hafızaları var. Bir de anneannemin e, ve büyüklerimin daha büyüklerinin hafızaları var. E, anneannem adalı... E, Hatta anneannemin kız kardeşi Yaskış Adı'da yaşardı. Anneannem adadan da gelin çıkmış. Bu kişisel hikayelerin de benim hayatımda çok değeri var tabii. Peki bu yani adada Ermenilerin daha çok sayıda olmuş olması yani tarihi olarak baktığınızda bu nasıl olmuş acaba? Hani kısaca aslında sizi yakalamışken Aa, değil mi? Hiç, yani e, e. ve de bir süreklilik de var. Evet yani, var. E, bir evet. kopmamış, kopmamış değil mi? Var. Hani başka bir yerlere nazaran hani İstanbul'un Ermenileriyle karşılaştık. Evet. Kınalıada da bir süreklilik var belki. Süreklilik var. Bunun tam sebebini açıkçası bilmiyorum. Öyle mi gelmiş bir e, Ermeni grubu orada yaşamaya başlayıp. Bunun devamlılığıma gelmiş. Her adanın zaten böyle bir e, kimliği de vardır. Kınala'da hmm. daha çok ermelerin gittiği bir ada. E, Büyükada ve Burgazada hem Musevilerin hem de İstanbullu Hristiyanların çok gittiği bir ada. E, tam hmm. tarihsel sürecini bilmiyorum ama o sürekliliğin olduğunu hala süreklilik var. Mekanlar üzerinden de bir kesintisizlik var. Yani İstanbul'da o tarihi süreç çok Hı. hızlı dönüşümden dolayı yok oldu ama adalar hala korunabildiği için o mekanlarla hızlı ilişki de kurmak e, hafıza açısından değerli değil mi? Kesinlikle ama Konalada evet. da büyük bir apartmanlaşma da yaşanmış. Ona bakarsanız yani. Adalar içerisinde değil mi? En fazla. Yani hani buysa şey en <gülüyor> evet, yani, bir, ne yazık ki. Hani, hafıza e, nasıl olmuş da çünkü hafıza mekanlarla birlikte de e, o ev dediğiniz kavram Hı -hı. çok mekana da bağlı bir, Hı -hı. bir his değil mi? Hı -hı. Mekana da bağlı bir his. Ee, bu sokağa, bağlı, sokağa bağlı, ağaca bağlı. Kesinlikle. Değil mi? Ve e, bizim mesela mahalleli olarak e, şey sözümüz vardı. Onu gerçekleştiremedik ama 2000 yılında bir ağacımız vardı mahallede. 2000 yılında o ağacın altında buluşacaktık. Çocukluk hayali olarak kurduğumuz bir şeydi bu tabii. Ama... E, Evet mekanlar değişiyor apartmanlaşma oluyor. Fakat ağaçlar kalıveriyor. Ee, mahalleler kalıyor. Ve hikayeler kalıyor en Hı. çok da bana sorarsanız. Ee, bu topluluk olmanın getirdiği ve topluluğun kendi e, ekolojisini diyeceğim korunmasına da e, hafızayı taşım, topluluk olarak taşımanın gerekliliği de bunun bir parçası belki. Bir de e, şu kavramdan da bahsetmiştik. Genius, Loki diye bir kavram var. Eski Roma'dan kalma e, yerin hafızası. E, eski Roma'da her yerin e, koruyucu bir meleği olduğu e, düşündürmüş. E, adanın böyle bir meleği var mı? Ama herkesin kendi bir koruyucu meleği vardır hafızayla ve mekanla ilgili eminim. E, bu benim yaptığım çalışmalarda da bu çok ortaya çıkıyor. E, çünkü her kişinin... O ruhu tercüme etme şekli var ee, ve o tercüme etme şeklinden de kişisel hikayeler canlanıp bir görsel hikayede dönüşebiliyor. Ee, bu da kadınlarla yaptığım çalışma olduğu için kadınların kendi hikayelerini kendilerini oluşturmalarına da bir alan açıyor. Hmm. Dolayısıyla bir toplumsal cinsiyet açısından da bir alan açıcı yönü var. Ee, o yüzden de e, küçük bir çalışma, çok büyük bir çalışma biraz değil. Biraz başından itibaren Tabii. açabilir misiniz? Nerede Tabii, yapıyorsunuz? Evet. Kaç yaş grubu kadınlar? Evet. Kim, neden kadınlar yapıyorsunuz? Kim? <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu işte geç başladım bir doktora tezinin çalışması ee, ve. Bu doktora çalışmasına başlarken aklımda kesinlikle kimlikle ilgili bir şey yapacağımı düşünmezdim. Fakat e, bu kökler meselesi, ev meselesi o kadar çok konuşmaya başladı ki yaptığımız çalışmalarda. E, buna dönmem gerekti yani anladım. <gülüyor> Ve bazen doktora çalışmaları e, akademik bir çalışmadan ötesi oluyor. Birazcık da kendi, ben de kendi hikayemi oluşturma e, dürtüsüyle başladım belki e, çalıştığım kadınlar 3 e, yaş grubundan kadınlar e, şu ana kadar 4 kadınla çalıştım 6 kadın hedeflemiştim fakat çok yoğun geçiyor bu çalışmalar katılımcı kadınların seçtiği mekanlar üzerinden yürüyüşler yaparak fotoğraf çekerek ve bu fotoğrafları çektikten sonra da e, bunları hikayeleştirerek şiirsel hikayeler ortaya çıkararak dijital hikayeler yaratıyoruz bu e, ve bazen e, bu çalışmaları yaparken bu süreçte bile mekan ayağımızın altından kayıp gidebiliyor. <gülüyor> bazen e, çok e, şiirsel çıkmayabiliyor bu çalışma ama amaç daha çok şiirsel bir hikaye ortaya çıkarma, çıkarmak. Çünkü kadın diline en yakın e, ifade şekli şiirsel ifade şekli diye de düşünüyorum. Dil de çünkü çok eril, dil de çok kısıtlayıcı ve e, dile e, ne bileyim biraz sirayet etmiş e, kadına ait olmayan hikayeler de var. Yani kadının özündeki hikayeyi bulmak, e, katılımcının kendi özündeki hikayeyi bulmasına davet önemli burada. E, bu genius loki kavramı da kadınlar e, mekanlarda yürürken e, genelde yürüyüş yaptığımızda bir harita izleriz. Fakat bu bir haritayı veya bir yolu izlemekten ziyade e, T'nin yolunu izlemek. E, psikolog e, Christopher Bolas var. Boyas okunuyor zannedersem. E, onun e, bir kavramı var. Dönüştürücü obje kavramı var. transformative object dediği İngilizce. Hmm. E, dolayısıyla karşılaştığınız her... Mekan olsun, yer olsun, bazen obje olsun sizin içinizde var olan fakat sizin farkınızda olmadığınız bir şeye denk gelebiliyor ve bu denk gelen şey de bir fotoğraf karesine dönüşebiliyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız haritalandırma çalışması birazcık da T'nin haritalandırması gibi oluyor ve buradan da çok ilginç hikayeler çıkıyor. Yani bir e, önceden hazırlığınız olmuyor bilinmeyen bir yolculuğa çıkıyorsunuz çıkmak, gibi aynen. Bir, bahsetmiştiniz kaybolmak. Evet, evet kaybolmak. Kay Kaybolarak bulmak galiba bulmak evet. için önce kaybolmak <gülüyor> mı gerekiyor? Evet. <gülüyor> Evet bulmak için önce kaybolmak gerekiyor kaybolmanın da güzelliği birazcık da dediğim gibi belki o eril ve yerleşik düzenin ötesine gidebilmek e, ve kadının kendi yolunu kendi çizebilmesi gibi de görebiliriz belki e, kendi pusulasını bulması gibi de görebiliriz belki. Ee, bu dört kadından e, Kınalı'dan da var evet. galiba bir, bir çalışmamı Kınalı'da yaptım Hı. annemle yaptım ha. aslında annemle Aa, yaptığım bir çalışma şeymiş. oldu bu <gülüyor> ee, tabii ilginçtir annem çok hikaye anlatmasını sever fakat onla yaptığımız çalışmada daha bilmedim o kadar çok hikaye çıktı Hı -hı. ki ve o hikayelendirirken kendisi de e, bazı bağlantılar kurdu ve hiç düşünmediği e, bağlar çıktı ee, mesela e, büyük babası e, e, sarayda kılıççı fakat e, karısı İstanbul'da yaşarken büyük baba adada yaşıyor, uç çalıyor, Etrafında gençler var onlarla uç alıp e, bir topluluk kuruyor. E, anneanne İstanbul'da kalıyor. E, fakat niçin dedesinin hep adada yaşadığını tam çıkaramıyordu annem. Ee, belki de korunaklı olduğu için orada kaldığını düşünmeye başladı Adada olmanın kendi yarattığı bir e, korunaklı çevrede hmm. var tabii ee, Hem sanatın icra etmesi için hem şehrin e, müdahalelerinden uzak kalabilmesi için veya Tam işte... bir ada olma durumu evet. değil mi? Tam ada olma durumu <gülüyor> Onun evi mesela kalmadı artık. Ee, aslında bu kalmayan yani mekanlar değişiyor. Evet. Ee, yani o yerin ruhu kavramı aslında hani onu hatırlatacak bütün izler aslında yavaş yavaş kaybolabilir, dönüşebilir. Fakat insanların hatırladıkları eğer bir şekilde ifadesini bulursa evet. kelimelere ya da gö, görsel bir şekilde ya da e, müzik şeklinde bile olabilir bu aslında. Ya da bir yemek bile olabilir koku. aslında. Koku derler. Koku çok, çok koku. önemli. Hani kokuyu yemek nasıl kokusu. yaratırsın? Yani i̇şte yemekle mesela yani. tat falan. Hani bu hafızayı bu tür mecralara döndürerek... Başardığınız zaman mekanın yıkılması gitmesi çok da önemli olmuyor galiba. Kesinlikle. Hem değil mi? Yani kesinlikle. yerin ruhunu aslında bu şekilde insanlar yaşatıyorlar ve paylaşıyorlar galiba. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Paylaşmak gerekiyor çünkü. Paylaşmak da gerekiyor ve şimdi birisine herhangi birisine, hadi bana ada anılarını anlat dediğinizde ortaya çıkacak hikayelerle bu duyuların Açılıp dediğiniz gibi koku olsun, görsel ve tinsel ve dokunma da var bunun içinde olsun. Bunları uyandırarak bir yürüyüş sonrası hikayelendirdiğinizde kendi hikayenizi bambaşka şeyler çıkıyor gerçekten. Ve kişi için de çok dönüştürücü oluyor. Benim için dinleyici olarak da hele annemle böyle yakın bir çalışma yapmak çok kendi hikayeme de çok dokundu. Kendi kişisel de çok dokundu. Hmm. Ee, meşhur bir laf vardır. Miran Ayır'ın e, Hintli e, yönetmen. Siz hikayenizi anlatmasanız, başkası sizin için anlatır evet, der. Kesinlikle. Onun için e, başkası bizim hikayemizi e, çerçevelmeden, evet. Biz kendi hikayemizi çerçevelim. Evet. E, ya yani çoğulaştırmak ifade, hafızayı çoğulaştırmak. çoğulaştırmak aslında tarihi o anlamda yeniden yazmak bu. Yani çoğulcu evet. bir şekilde tarihi yazmak e, nasıl diyelim açmak. Çoğullaştırmak, demokratikleştirmek, tarihi alttan yazmak demek herhalde bu demek değil Kesinlikle. mi? İnsanların Kesinlikle. İnsanların kendi anlatıları üzerinde bir söz sahibi olabilmeleri yoksa gelip hakikaten başkası sizin için yazıyor Kesinlikle. ya da Tamamen e, es geçiyor sizi tamamen silip atıyor yokmuş gibi evet. size davranıyor değil mi? Kesinlikle. Ve, ve kadınlar ve, için özellikle bu söz konusu şimdi buraya biraz oraya gelelim aslında. Evet. Tabii bir de bir daha asla deme olanağımızı da elimizden alıyor en önemlisi de o evet. galiba değil mi? Evet. Evet. Yani bir de şu da var yani hikayenizi anlatabilirsiniz bir kadın olarak da. Fakat o hikayenin nasıl kimin elinde nasıl dönüşüp nasıl mecralarda nasıl sunulduğu da elinizden alınıyor çoğu zaman. Dolayısıyla bu çalışma çok küçük bir çalışma da olsa bir model olarak o açıdan beni biraz heyecanlandırıyor. Çünkü... Kendi seçtiğiniz mahallede kendi yürüyüşünüz, kendi fotoğraflarınız üzerinden kendi hikayenizi yazıp bir yerde yayınlanır yayınlanmak çok da önemli değil. Ama e, buna tanıklık eden birisine bunu e, sunmak bile e, çok dönüştürücü diye düşünüyorum. E, gene işte hocam Steve'in söylediği bir laf vardır. Her... E, Belki çatışmanın, her e, kırılganlığın bir seyirci ihtiyacı vardır. Bir dinleyici ihtiyacı vardır. Onu bir dinleyici bulup bunu aktardığımızda da iyileşme başlayabilir. E, bu açıdan da iyileştirecek çok hikayelerimiz var. Onu Hı -hı. da görüyorum. Kadın Hı -hı. hikayelerinde her şey güllük gülistanlık değil. Biliyoruz. E, Ermeni kadın hikayelerinde de hem Ermeni olmak hem kadın olmanın getirdiği çifte bir e, kırılganlık halleri var. Evet. Fakat öte yandan hafıza konferansı da konuştuğumuz gibi bunlar ölüm enerjisi değil sadece, yaşam enerjisi aynı zamanda. Ee, geleceği de kurgulamamız için bunları bu kırılganlıklarımız da bir kaynak olarak görüp ileriye dönük neler yapabiliriz. Bunları da düşündürtüyor bize. Çünkü bunlar bizim kaynaklarımız da aynı zamanda. Evet, çok da umut veriyor esas. Evet. O konferansta da çıkarken çok ağır konular olmasına rağmen dört bir taraftan Hı -hı. dünyanın. Ee, ...yaşanan acıların üzerinden onları hem anlıyorsunuz daha derin... ...hem de çıkarken geleceği şekillendirebilmek için ümit olduğunu görüyorsunuz. Ben oradan çıkarken çok güzel duygularla çıktım açıkçası. Evet. Şunu söylüyoruz galiba hep kendimize Acılarımız veya zor hikayelerimiz bizim kaynağımız olabilir mi? Olabiliyor. Kaynağımız derken de şunu düşünüyorum. Geleceği farklı bir şekilde kurgulamak için... Onların dönüştürme pratiklerimiz de bizi güçlendiriyor. O bizim güç aldığımız bir yer. Ee, daha sağlam ilerliyoruz galiba ileriye evet. doğru. Ee, yani zayıf <gülüyor> e, ya da işte unutturulmak istenen Hı -hı. Ha hafıza, hatıralar, Hı -hı. E, kamusal alanda yer almayan sözler, e, anılar. Yani bunları ortaya çıkararak insanlar aslında kendilerini bir varlık olarak da... Hı. E, ...sayılan insanlar, dinlenen insanlar mertebesine yükseltmiyorlar mı? Evet. Değil mi? E, bir tarih aktörü olarak bir taraftan insan <gülüyor> kendisini bu şekilde şekillendirmiş oluyor. Aktif bir e, konuşucu haline dönüyorsunuz. Bunların yollarını, mecralarını işte açmak gerekiyor ki sizin yaptığınız da tam da bu. Onun yolunu açıyorsunuz yani küçük küçük böyle dere şeyleri böyle kolları gibi böyle Aynen. minik minik sular açıyorsunuz. Evet. İnsanlar oralardan böyle konuşuyorlar böyle bin bir bin bir ses böyle değil mi? Evet. Sonra onlar birleşiyor bazıları bazıları birleşmiyor filan yani bu evet. mecalar çok kapalı şu anda. Çok kapalı ve yani bana bir çalışmada bir öğrencim sormuştu sizin için e, baskı görmüş kadın imgesi nedir diye. Ben de ister istemez iki elimi ağzıma koyup ağzı kapanmış bir kadın imgesi yapmıştım. Biz böyle tiyatro çalışmaları da yapıyoruz. Oradan çıktı bu. Ee, evet kadınları kendilerini ifade etme alanları çok kısıtlı. Açık olduğumda da e, acaba ben bunu söylersem nasıl tepki alırı da var. Bir kabul, Önemli mi? Önemli Benim mi? Veya şöyle. işte onay alma, onaylanma kaygısı var. Dolayısıyla bu çok o kadar kendiliğinden ortaya çıkan hikayeler oluyor ki bunu yaparken bu çalışmayı yaparken hiçbir kadın kalkıp da bana şey demedi. Ay bunun sonucunda iyi bir hikaye çıkacak mı? Ne çıkacak? <gülüyor> ne yapacağız biz bununla? Demedi. O kendiliğinden hikayenin ortaya çıkması ve bunun hakikaten iç, içinde olan bir şeyi dokunuyor olması neredeyse ne bileyim bir düğümü çözebilmesi içindeki veya Katranlaşmış bir şeyi akıcı hale getirmesi diyorum bazen <gülüyor> ee, Kendiliğindenliği galiba çok da değerli oluyor hani Bir çaba göstermeden hmm. Galiba çok da bazen cesurca şeyler de minik tarihe not düşünülüyor Gelecek kuşaklara adeta bir aktarım evet. O da çok değerli Yani cesaretle söylenen şeyler Kesinlikle çünkü evet o ağız kapalı imgesi hmm. Birazcık da cesaretini kıran bir şey insanın Şimdi çok daha değişti ifade alanları. Şimdi e, harika mecralar var kadınların yazdığı, kendilerini ifade ettiği. Ama gidip gelip gene şu soruya geliyorum. E, dil çok eril. E, yeni bir dil, kadın dili bulmak, bu şiirsellik üzerinden karşı bir hafıza e, yaratmak nasıl mümkün olur? Hmm. E, gidip gelip onu da soruyorum kendime. Çünkü evet. yeni ifade alanları da var şu anda önümüzde bu onun için dijital hikayeleri tercih ediyorum mesela görsel yani ifade alanları derken hı hı. performatif belki performatif yani nasıl gösteri evet. değil mi gösteri evet, dans hareket tabi e, işte görsel e, mecalar Be bede beden çok gelişti gerçekten evet, beden bazlı bir hı hı. De. Şimdi bedenim yani yürümenin de tabi o faydası oluyor bir yerde devamlı hareket halinde olmak araştırıyor olmak da ...bedende içimizde... ...çünkü hafızayı en çok beden taşıyor... ...o dışarı çıkmaya beklenen... ...hikayeleri dışarı çıkmak için de... ...bir akışkanlığı... ...yaratıyor... Yürüme hali, toplama hali, imge toplama hali, Hı. araştırma hali. Adada bu daha yoğun mu? Konsantrasyon açısından. Çünkü ha. bir motorlu taşıt yok. Evet, Sizin kesinlikle. dikkatinizi başka kesinlikle. bir yere çekecek bir gürültü yok. İnşaat kesinlikle. şeysi yok. Daha yoğunlaştırıp, evet. daha duygu şeysini açıyor mu? Kesinlikle. Acaba? Yani hem o var, yani duyuların uyanması için. Hı. Hem korunaklı bir doğa ortamında olmak var. Hani Hı. vahşi bir doğada bunu yapmak daha zor olurdu. ...dediğiniz gibi duyuları uyandıracak çok unsur var etrafta. Bir de kişisel hikayeler var. Bunların hepsi bir araya geliyor. Gene e, bu eşikte olma hali var. Eşiksellik dediğimiz liminal olma halini de... ...ada kendisi zaten eşikte bir yer. Yani eşiksellikte bir yer. Hiçbir yere ait değil. Hiçbir kara parçasına ait olmadığı için. O da e, o kendi bırakma halini daha kolay davet ediyor insanı. Kendinizi bırakabiliyorsunuz orada. Bir şey olmaz bu alan beni tutar. E, adaya öyle bir güven hali de var. Kendi içimde söyleyebilirim mi? Anne Anne yaptığım çalışmaları evet, da çıktı. Gelecekle ilgili de planlarınızı öğrenebilir miyiz? Bu yürüyüş rotoları nasıl evet. devam Nasıl bir şey? de bunlara bakacağız nasıl? değil mi? Bakacağız. Evet. Evet. <gülüyor> ee, yazıyorum bunları inşallah bir e, tamamlarsam. Bu bir, birkaç yerden şey teklifi de geldi bana. Bu çalışmayı Türkiye dışında yerlerde de Ermeni kadınlarla yapma teklifi. Bu aklımda bir yerde var hala. Bilmiyorum nasıl gerçekleşir. Ee, öte yandan bunu çoğaltmak Belki bir platform yaratmak da olabilir Fakat hikayeler çok özel ee, Kamuya açık olur mu bu hikayeler Olmaz mı çok emin değilim o konuda Kadınlar ne de. diyor mesela? Kadınların e, kararı bu. Benim Hı. kararım değil. Kadınlar bunu e, çalıştım birlikte çalıştım kadınlara bırakıyorum bunu. Fakat e, birlikte çalıştığım kadınlarda şöyle bir, bir şey hayal ettim. Buna çalıştığım kadınlara da söyledim. Acaba bu çalışmanın sonunda yan yana gelip... ...hikayelerimizden replikleri e, toparlayıp... ...bir performans yapabilir miyiz? Tabii. <gülüyor> bunu da düşünüyorum bir yandan... Bu çok enteresan bir örnek olur. Yani evet. siz bunu konuşurken mesela ben İstanbul'un herhangi bir gece kondu mahallesinde ki işte ne bileyim Sivas'tan Kayseri'ye göçlerle gelmiş insanlar anlatılmayan hikayeler kesinlikle ve orada kadınların anlatacakları yani hani bu bu hikaye bu hafıza illa böyle bir travmayla Yoo. ilgili hayır, hayır. E, işte ezilmek değil. Yani değil. aslında e, hepimizin her düzeyde hikayeleri var anlatmamız <gülüyor> bu gereken. Bu güzel sohbetimizin evet. sonuna geldik evet. maalesef. Adalarda <gülüyor> biz bu te performansı e, yapmak istiyoruz diye, evet. değil mi? Öyle mi? Buradan, buradan. buradan. <gülüyor> böyle kayıt alıyoruz Aylin Hanım. <gülüyor> Peki. Hadi bakalım. Peki. <gülüyor> evet. ee, öncelikle e, Aylin Vartanyan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı, geldi. Ama Hıran ile ilgili bir şey söylemeden önce çünkü öyle bitirelim istedim teknik masada Ömer Şahin'e çok teşekkür ediyoruz destekliğimize de <gülüyor> ve bir de bize Dünya miras Adalar Facebook, Twitter, Instagram'dan ulaşabilirsiniz diyoruz tabi temiz bir sayfa açmanın yolu unutmaktan değil hatırlamaktan ve yüzleşmekten <gülüyor> geçer denildi çok güzel lafların arasında bir tanesi buydu bununla bitirelim. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür Çok teşekkür Adalar hepimizin diye kapatıyoruz. Hoşça kalın. Evet, hoşça kalın. Evet, İyi günler. Dünya Mirası Adalar